să-nspuni n-aioc când săvii să-măi șoară marjei n să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 Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Tuna'nın bir yanından sevgiler saygılar sunuyorum. 94.9 açık radyodasınız ve Tuna'nın bir yanı şu anda başladı. Ee, geçen hafta bir duyuru yapmıştım sizlere. İki konuğum vardı. Sevgili Cenk Güray ve Renzo Fognant. E, Fell My Music'in e, Cenk Güray ve Ali Fuat Aydın için yaptığı iki albümün... E, Genel bir değerlendirmesini yaptık. Birazcık Renzo'yla da e, Fell My Music üzerine bu albümleri yayınlayan İtalya'dan Torino'dan e, Fell Müzik Music üzerine e, konuştuk. Dedim ki o zaman e, bu burada kalmaz, yetmez. E, devam edelim. Fell Müziğin Music'in harika yayınları var. <gülüyor> Tabi e, bir tarafıyla e, İtalyan müzisyenlere alternatif bir kapı olarak e, varlığını sürdürüyor. Bir nevi yıkalan müzik gibi diyebiliriz kabaca. E, öteki tarafıyla da firmanın sahibi Renzo Fognant'ın özel ilgi alanları var. E, bu alanlarda da her zaman e, kulağa delik bir e, yapımcı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden e, otantik müzisyenleri yok olmaya yüz, yüz tutmuş gelenekleri e, temsil eden müzisyenleri bulup çıkartıp onlara albüm yapıyor. albümlerini yayınlıyor. Dünya çapında dağıtıyor. Aynı zamanda da e, mümkün olanları da turneye götürüp orada büyük ya da küçük dinletiler yapıyor. Hatta onu da e, kaydediyor. O dinletileri de kaydediyor. YouTube kanalına e, yerleştiriyor. Fail My Music olarak bir e, user olarak siz de girip bakabilirsiniz. Orada bol miktarda İtalyan müziği var. Ee, az önce dinlediğimiz Alifat Aydın ve Cenk Küray'ın birlikte yaptıkları ikinci albüm Öte. Alt başlığı da e, tamburi Cemil Bey anısınaydı. E, oradan ancak bir parça çalabilmiştik geçen, geçen hafta. E, benim de katkıda bulunduğum Limnize Bey'ini çalabilmiştik. Şimdi de İzbir Zeybeyi'ni dinlediniz ee, Alifat'ın Güzel bir e, açışıyla e, Bu albüm Sanıyorum bir e, Bir sene oldu yayınlanalı e, Genel olarak Tamburi Cemil Bey Çevresinde şekillenen e, Müzikler üzerinden Daha doğrusu Tamburi Cemil Bey'in Repertuarı çaldığı e, Halk ezgileri üzerinden şekillenen bir repertuar yapmışlar. Zaten yeri geldiğinde hep söylenir. E, Temburi Cemil Bey he, her açıdan çok e, şahsına münhasır bir adamdı. E, klasik ekolün çok iyi bir temsilcisi. Onu zorlayan, onun sınırlarını aşan bir e, müzisyen olmanın yanı sıra kendini e, halk müzisyenlerine işte e, Osmanlı müziğinin ee, belki alışılma, alışılmadık taraflarına, Zeybeklere işte e, Sirtolara, şunlara bunlara da ilgi gösteren hem onların kaydeden hem de e, farklı gelenekler, geleneklerden gelen e, müzisyenler İstanbul'a geldikçe onlarla etmeye çalışan bir müzisyendi. İşte bütün bu hikayelerden, bu arada e, Cemal Önlü ve Şenol Filiz'e tekrar çok çok teşekkür ediyorum buradan O harika külliyatı bize e, kazandırdıkları için. Tamburi Cemil Bey külliyatı için. E, i̇şte bu şekillenme, bu repertuar şekillenmesi üzerine e, birazcık Tamburi Cemil Bey'in hem müzikal hem de e, ne diyelim etnik mozayiğini bize repertuarıyla sunduğu ettik ve yeni temsil eden bir e, çalışma yapmışlar. Öte adını taşıyor. Dediğim gibi e, YouTube'dan dinleme şansınız var. Ve Feel My Music'den edinme şansınız da var. Ya da dijital platformdan e, platformlardan e, download etme yasal olarak da bir e, şansınız da var. Şimdi e, bugün program boyunca dediğim gibi... Fermay Müziğin Asya'dan ağırlıklı olarak, Türkiye'den ve Azerbaycan'dan, son seçtiğimiz albümde Özbekistan'dan, bu üç bölgeden yayınladığı albümlere kısaca değineceğim. E, tabii bununla sınırlı değil, Fermay Müziğin yaptıkları, Afganistan'dan çok ilginç albümler yayınladılar ve e, Renzo Fognant'ın ilgi alanı Güney Hindistan müziği daha çok biz e, Kuzey'i tanıyoruz. E, tabla eşliğinde e, tabla, sitar efendim sarangi gibi çalgıların baskın olduğu e, klasik Hint müziğini daha çok tanıyoruz. Ama Güney biraz daha e, az tanınmış bir müzik geleneği. İşte e, Güney geleneğinden e, çok fazla albüm yayınlamış. En az 4-5 tanesini bana e, getirdi geçen hafta. Fakat e, Hint müziği konusu benim İlyan Hanım dışında çok az bilgim olan ve e, apayrı bir okyanus diyebiliriz. O okyanusa hiç e, dalmayacağım. Bugün e, Türkiye'den, Azerbaycan'dan ve Özbekistan'dan yayınlanan albümlere değineceğim. E, öte albümünden sonra Cenk Küray ve Ali Aydın'ın yaptığı tabii e, katılan sanatçılarda var. İşte Derya Turkan var, Murat Salim Tokaç var, Bendeniz Varım filan. Ee, ama e, asıl olarak bu ikilinin albümü. Şimdi e, ikinci albüm Dem Trio adını taşıyor. Aslında Dem Trio iki tane albüm yayınladı. İkincisi bende mevcut olmadığı için henüz oradan bir parça e, yayın e, çalamayacağım sizlere. E, Balıkesir Zeybeğini çalacağım. Burada... Üçlüyü kimler oruçturuyor? Murat Salim Tokaç, Tamburveney, e, Okan Murat Öztürk, radyomuzun yakından tanıdığı bir isim. E, bağlamalar, bağlama ailesi. Cenk Güray'da öyle. E, Demtrio'dan Balıkesir Zeybe'ni dinliyorum. E, dinletiyorum sizlere ve Fell Müziğin e, yayınladığı bir Türk müziği albümü olarak İtalya'da yenilenen bir albüm olarak sizlerle paylaşıyorum. <Gülüyor> Dem Trio adlı üçlünün e, Cenk Güray, Murat Salim Tokaç ve e, Okan Murat Östürk'ün oluşturduğu Trio'dan Balıkesir zeybeğini dinlettim sizlere. E, Fell müzik Music albümlerini dinletmeye devam ediyorum. Her birinden birer şarkı seçebildim. E, üçüncü albümümüz Eminiyacı adına çıkarılmış. Yine İtalya'da Torino'da Fell müzik Music tarafından. Emin çok bilinen bir tulumcu değil ama özellikle e, Türkiye'de caz çevrelerinde iyi bilinen Francesco Martinelli kendisini bir yerde dinlemiş ve bu albümün yayınlanmasına e, vesile olmuş. Ona da selam gönderelim buradan. E, Ankara'da yapıldı bu kayıtlar. E, Ahmet Özgür'ün e, stüdyosunda yapıldı çok yani solo e, tulum kayıtları da var. E, eşlikli tulum kayıtları da var. E, repertuar bir açıdan bakarsanız biraz beylik ama icralar gayet otantik ama e, daha önce duyulmamış bilinmemiş e, danslar ve şarkılar da var. Tabi tulum deyince e, Rize Artvin yöresine gidiyoruz. eminiyacıdan Yağcı'dan e, 9-16'lık bir parça var. Fakat usulü biraz farklı. 1-2-1-2-3-1-2-1-2 bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. olarak gidiyor. Yani 2-3-2-2-2 artı artı iki artı iki gibi gidiyor. Bir bakale, bir bakale dağlara parçanın ismi. şaokar gözlerim de süzülür yana o mahyaman oh, yaromam süzülür yana o mahfaman oh, yandomamam nöy <gülüyor> ne <gülüyor> Dertliyim ki öyle bir dertliyim ki Bakmayun güldüğüm af aman yar olmam Bakmayun güldüğüm af aman kolem şimdi esiyor kolem şimdi esiyor diner mi pazara ofaman yaromam um, diner mi pazara ofaman yaromam um, Sevdali ikimizde sevdali Girmeyen o mezara of oh, aman yar oman Girmeyen o mezara of oh, aman yar aman. Büyük ol, bir düzinde ayrılıyor yolumuz of aman yar olmam Ayrılıyor, ayrılıyor yolumuz of aman ...le sözümüz ofaman aman yar o ...senuni, senuni... ...le sözümüz ofaman aman yar Evet bugün Felmay müziğin e, ...dünyaya kazandırdığı harika albümleri... Dinletmeye devam ediyorum. E, Emin dinledik biraz önce. Doğu Karadeniz'den e, Tulum ezgileri ve şarkıları seslendirdi. Sırada çok ünlü bir Azeri şarkıcı var. Onun adına yayınlanmış bir albüm. E, dediğim gibi yine YouTube kanalında e, bu şarkıcının canlı performansını da izleyebilirsiniz. Nezaket Teymurova e, bilinen bir isim. E, Türkiye'ye de birçok kez geldiğini zannediyorum. Tabi burada Alim Gasimov e, en başta bilinen şarkıcı ama e, Renzo yani firmanın sahibi genellikle az bilinen ama e, müzisyenlik bakımından hiç de iyi bilinenlerden aşağı kalmayan e, insanları tercih ediyor. Bu da onlardan biri. Daha az bilinen bir şarkıcı ama ben e, birçok kez duydum. İsmini çeşitli vesilelerle. Şimdi e, çargah. Tabi Mugam söylüyor. E, Mugamlar da çok uzun olur. E, bilenler bilir. Burada albümleri e, temsil etme amacıyla bir program yaptığım için en kısa örnekleri seçtim. E, Çargaha dinliyoruz. Nezaket Teğmurova'dan. Şimdiden Evet, Tuna'nın biri yanında bugün Balkan coğrafyasından azıcık uzaklaştık. Ve İtalya'da Fell müzik Music tarafından yayınlanan e, albümlerden küçük bir seçki hazırladım size. E, Azerbaycan'a gelmiştik. İlk albüm Nezaket Teymurova'ya aitti. İkincisi de e, Caravan of Magam Melodies, Mugam Melodies diye geçiyor. E, Birçok sanatçı var içinde. Her parçada çalan söyleyen e, değişiyor. Kimi ortak Şöyle, müzisyenler de var. Özel bir e, albüm. E, burada Üd, şey, e, Ud sanatçısı Mircevat e, Caffarov dinleteceğim sizlere. Bayat-ı makamında bir taksim ve arkasından sözlü bir şarkının enstrümantal versiyonunu çalacak. Tabi Ud e, Azeri müziğinde ne kadar eski çok emin değilim doğrusu ama son e, 30-40 yılda, son 20-30 yılda e, karnun olsun, u da olsun bu müziğin içine fazlasıyla girmiş durumda. Az önceki kayıtlarda da e, u da duymadım ama karnun duydum. Evet, e, Mircevat Caferov'u dinliyoruz, Bayat-i Şiraz. Cevanov Mugam Melodiyiz adlı albümden e, Ud sanatçısı Udi e, Mircevat Caferov'u dinledik. Bayat Şiraz makamında bir taksim ve arkasından hepimizin bildiği Menno'nu sevmişen bir ilkbaharda türküsünü, mahnısını seslendirdi. Sıradaki albüm yine Azerbaycan'dan. Azerbaycan'dan çok albüm yayınlamış. E, toplam 5 tane getirdi bana kendisi Renzo. E, ben ancak 3'ünü çalabiliyorum. Ee, Azerbaycan aşıkları adını taşıyor bu albüm gerçekten çok özel aşık müziği hala e, Azerbaycan'da icra ediliyor dinleyicisi var birçok profesyonel aşık var ve kadınların da e, rolü bu aşık müziği içinde işte de az değil kadın aşıklar çok fazla e, şimdi soyadını hatırlamıyorum meşhur bir Edalet hanım vardı çok meşhur harika saççılardı. Tabii çalar hala yaşıyor benim bildiğim kadarıyla. Şimdi başka bir kadın aşık dinleyeceğiz. Bu albüm dediğim gibi her parçada başka bir aşığın sesini duyduğumuz özel bir derleme. E, Aytekin Akbarova seslendirecek ve çalacak. Yani sazda ve seste Aytekin Akbarova. Yeah. <laughs> I'm şana ya hayatım budur söyle sözüm ava her lali kölnümün ağlam kölnümün Evet, Saz ve sesiyle ile Aytekin Akbarava'yı dinledik. Azerbaycan Aşık Müziği ile ilgili Felmay Müzik tarafından yayınlanan albümden. Evet, son örneğimize geldik. Son örneğimiz Özbekistan'dan. Özbekistan'ın e, yaşayan en büyük sesi bile diyebiliriz. Seslerinden biri demeyelim. Yaşayan en büyük sesi. E, ki Batı'da Özbek müziğine dair yayınlanmış ilk albümlerden biri. Radyo Fransa tarafından. Onun albümüdür. Kimden bahsediyorum? Münacat Yulçiyeva. Münacat Yulçiyeva gerçekten çok özel bir ses. Özbekistan'daki makam müziğini yani yüksek klasik müziği. Aynı zamanda da halk koşuklarını, halk şarkılarını son derece iyi bilen ve seslendiren müthiş bir ses. Burada... E, Fell My Music tarafından yayınlanan albümden çok biz canlı performanstan bir örnek seçtim size. O albüm elime geçmedi çünkü. E, YouTube kanalında 10 e, şarkıdan oluşan bir konseri var kendisinin. E, üstad iki müzisyenle birlikte biri doyla çalıyor. Biri dutar çalıyor. E, sesinin gücünü dinleyeceksiniz. Bir halk türküsü seslendirecek son olarak münacat yolcu ve Felmy müzik e, yayını tabi Evet dostlar bugün Tuna'nın biri yanında Türkiye'den başlayıp ardından Azerbaycan'a ve Özbekistan'a uzanan bir müzik yolculuğu yaptık. Bu yolculuğumuzun kaynağında da İtalyan müzik firması, prodüksiyon firması Fermay Müzik vardı. E, pek kolay bulunamayacak, bulunulamayacak, ulaşılamayacak malzemelere e, kendileri sayesinde ulaştım ve onlardan küçük bir buket sundum sizlere. Program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 40 40 0 212 343 40 40'dan bana ulaşma şansınız var. E, ayrıca bütün sosyal medya mecralarından bana ulaşabilirsiniz ve son olarak hem bu programı hem de bundan öncekileri tunelimberyani.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. E, buradan. Felmay Müziği'nin yöneticisi Renzo Pognant'a tekrar teşekkür ve selamlarımı gönderiyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selam ve sevgiler. Hoşçakalın. Selahatını seveyim. Altyazı <gülüyor> Samai shwaramar jayin san spui naiko <gülüyor>